Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Üçüncü yarım saatimizde Akram Zatari üzerine konuşup düşünmeye çalışacağız. Daha doğrusu Akram Zatari e, için Açık Radyo'da yapılmış üç işten diyelim hı hı. E, bölümler var. İkisi yeni, biri eski. E, Lübnan'lı sanatçı geçen Nisan ayında Açık Radyo'daydı. Bu Açık Chronicles'ın konu olarak geldiği dönemde. Evet, burada bir residency'ye katılmıştı. Evet. Bir dönem çalıştı bize. Beyrut'un güncel sanat ortamının öne, öne çıkan yazarların da e, üretken isimlerinden bir tanesi. Hı hı. Chronicles'da aslında e, Amitav Goş, Michael Hart gibi isimlerle, Süzün Bakmos gibi isimlerle e, yan yanaydı. Evet, e, özellikle bölgede çok biliniyor çünkü çok faal. E, Arab Image Foundation'ın e, kurucularından kendisi. Ve sadece Beyrut'ta ve Lübnan'da değil, bu geçtiğimiz söyleştirde, Nisan ayındaki de söylemişti. Genel olarak Arap coğrafyasındaki hmm. imge ve görüntü üretimiyle doğrudan odaklandığını, bunun araçlarını ve söylemlerini araştırdığını kendisi söylemişti. Evet, bununla da sınırı değil aslında. Avrupa'da da, da belli bir görünürlüğü var Zaten'in. Hem bu bahsedeceğimiz işiyle hem de tabii ki başka işleriyle. Hmm. A letter to a Refusing Pilot ilk olarak Venedik Bey'in gösterilmişti. Yanı sıra Dokumenta 13'te de Time Capsule işini göstermişti 2012'deki Dokumenta'da. Birçok önemli yerde işleri gösterilmekte diye toparlayabiliriz sanırım. Biz buna. niye bu akşam konuşuyoruz akramıza Dün Saat Bey yolunda bir sergisi açıldı. Az evvel ismini andığımız iki işte Time Capsule ve Letter Tour Refusing Pilot'da bir şekilde bu serginin parçası oldular. Aslında evet, Tour Refusing Pilot biraz dışında kalıyor. Özel bir gösterimi yapıldı. Evet. Seçkinin dışında kaldığını kendisi de az sonra söyleyecek. Evet. Ama kısaca istersen sergiden bahsedelim. Hı hı. Salt Bayo'nun 3 e, katına yayılmış e, bir sergi bu. Rahatsız edici konu 28 Gece ve bir şiir. E, ebedi Gizemler Toprağı, Zaman Kapsülü ve Beyrut Parçalı Görüntüler e, ismini taşıyan işlerinden e, oluşmakta. Arkeoloji, fotoğraf araçları, fotoğraf e, söylemleri ve fotoğrafın bugün e, geldiği yere dair tezleri var. E, zaten dün sergi açılışından önce sabah saatlerinde zaten basın e, mensuplarıyla ile e, buluşup, Detaylıca anlatmıştı. Birazdan zaten kendi sesinden duyacağız. Evet, dün akşam Literature Using Pilot'ın bir özel gösterimi vardı ama bu gösterimden daha kapsamlı bir sunuşu Oldukça oldu. kapsamlı olduğunu zaten söylemek lazım. Bu arada göstereyim de hafta boyunca devam edecek onu da ekleyelim. Akşam çünkü 5 itibariyle her akşam. Evet, üstüne konuşuyoruz. Konuşacağız belki daha sonra da ama izlemek tabii ki çok daha manalı üstüne konuşmanın öncesinde. Kendisi işi üzerine çok fazla konuşmadığını söyledi ve birkaç yerde gösterildiğini ama gerçekten ilk defa şimdi bununla ilgili daha fazla söz sarf etmesi gerektiği bir zamanda olduğunu hissettiğinden bahsetti. Peki kulak verelim o zaman. So Although it can be seen within my interest, Bu like iş aslında biraz bütün seçkinin dışında kaldı şimdi rumor, sergiye koyu olduğumuz işleri düşündüğümüz zaman. In ama yine de göstermek the istedik, göstermek istedim. Gerçekten çok hmm, dominant bir iş olduğunu söylemek lazım. Çeşitli tartışmalarda da buna yer vermiştik zaten. Evet, November Pantle'a karar verdik ki bütün serginin aksını değiştirecek kadar kuvvetli bir işti diyor. Letter to Pilot. Genellikle diyor Akram Zatari Letter to Pilot hakkında konuşmam. Ama burada zorunda hissediyorum her ne kadar bu <gülüyor> Kendi başına bir hayatı olsa da hı hı. Lübnan'da ve e, coğrafyada, burada karşınızdayım konuşmak için. Genel, genel bakış sunacağım aslında bu projenin nasıl var olduğunu. Nasıl oldu da Venedik'deki Lübnan pavyonunda, Venedik, Venedik'deki Lübnan pavyonunda ortaya çıkabildi? If you want to do it if I if I want to do it really go back in time I think it could be either Hep evet, bu da bir e, mima, mimar ar arkeolojik bir çalışma olacak ki benim de aslında okay. derinden ilgilendiğim bir şey. Bu arada bir seyirci <Gülüyor> yüksek sese konuşmak istedi. <Gülüyor> Saat tarihinden. O da şöyle devam ediyor. I, I evet sesimin az olduğunu biliyorum ve sizi daha önere davet ediyorum. İşte bu yüzden bir eğitimci olmaktan hep çekindim. So, Çünkü kısık sese konuşmak, sakin konuşmak her, her zaman tercih ettiğim bir şeydir. Hitap de çok iyi good good. Good. Bu This. profesyonel yeteneklerden uzak oldum her Hı. zaman diye zaten. ama Belki Adem Ayrıca biraz I da monoton bir sesle konuşurum. Göstereceğim though, imajların biraz hareketlendireceğini uyuyorum bu konuşmayı. More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 İşimle ben arasında kendim, and kendi kendime kaldığı zaman this, uh, en üretken olduğu zaman diyor. Böyle olsaydı diyor, yani tek başıma çalışmıyor olsaydım diyor. Bu iş, iş mesela letter to a refusing pilot, pilot düşünüyorum da Why etraftan gelebilecek tavsiyelerle muhtemelen en başında ölü doğardı. <gülüyor> so everything started um, maybe. When I decided to study architecture, it might have started also when I decided to become a documentary filmmaker. Birkaç başlangıç noktası <gülüyor> seçiyor. Saat <zaten> tarihi bu <gülüyor> işin çıkışında. <gülüyor> Belki mimar olmaya karar verdiğimde diyor. <gülüyor> Belki de bir belgeselci <gülüyor> olmak karar verildi Ya da 1982 <gülüyor> Lübnan işgalinde, <gülüyor> İsrail işgal tarafından işgalinde Lübnan'ın küçücük <gülüyor> bir çocuk <gülüyor> olduğum için <bu> o <gülüyor> zaman sığınaklara sığın neden? ...dünya böyle kötü insanlara dolu, dolu diye düşünüyordum... ...belki de bu yüzden yapmışımdır bu işi. O kadar küçükken... ...çok da farkında olmuyorsunuz... ...bazı şeylerin ikiye bölüyorsunuz gibi... ...iyi adamlar var, kötü adamlar var... ...ve kötü adamlar hep iyi adamları... ...ezmek istiyorlar, hep onlara zarar vermek istiyorlar... ...gibi geliyor. Ama başka başlangıçlar da... ...vardır diye... ...konuşmakta Akrab Zatari. Evet, tüm bu aslında... Potansiyel başlangıçlara dair bir sunum yaptı dün akşam 1 saat 10 dakika kadar süren hem kendi yaşadığı çocukluğunun geçtiği bölgenin bir takım binalarının mimari özelliklerinden öncesi ve Sonrasıyla bahsetti ve genel olarak da aslında belgeselcilik anlayışına hmm. dair de notlar düştü dün Saltsı Beyoğlu'ndaki bu özel gösterim esnasında. Evet biz hepsine yer veremeyeceğiz dediğimiz gibi çok uzun bir konuşmaydı ama daha öncesinde aslında açıkladık konuşmuştuk bu, özellikle bu işi. Az evvel işaret ettiğimiz Nisan Söylesisi bu Nisan 2014 Söylesisi. İsterseniz oraya dönelim. Bu, burada iki bölüm aldık bu söyleşiden. Biri bu Letter to Refusing pilot yani e, reddeden re pilota mektup. Evet reddeden pilota mektup e, videosu e, hakkındaki bölüm nasıl olduğuna ne olduğuna dair daha da kafa karıştırıcı şeyler söylüyor. Tanımlama Aklım, üzerine saatleri. diyorsun. <gülüyor> evet sonra da Osman Hamdi Bey'in 1887'deki e, sayda kazılarına dair işinin ilk doğumları o Nisan ayında atılmıştı. E, Boğaziçi Üniversitesi vesilesiyle e, temeldenle buluştuğu zaman. Kısaca ondan bahsetmekteydi. sizin için seçtiğim söyleşinin bu bölümünde. Evet, yeah, Letter to a Refusing Pilot as an Installation. At, evet, in a a salt Salt'taki in alık elindeki sevgimde bir yeah. installation yeah. olarak göstermeyi so really, um, planlıyorum. Like Benim me, hem mimari olarak bir kimim hem de otobiyografik notlarım içeri ve aynı zamanda İsraili uh, 1982'deki uh, Lublin no, istikrasi. Ve içeri matik göndermesi var. On, on the war, particularly on the Israeli invasion of uh, of Lebanon in Lebanon. 1982. Hı -hı. And this is a work um, in which I also bu iş uh, aynı zamanda tiatro, performance, tiyatro, performance film, film ve görsel sanatları bir araya getirdim so bir iş. It's, it's bir tiyatro oyunu led like to a refusing pilot. Ve bu tiyatro oyununda İsrail'li bir pilot gelip 1982 yılında gerçekleştirdiği vicdani reddini gösteren filmi bir uçağın içinde izleyebilir. Bu bir installasyon değil mi? Evet. Eğer büyük bir başlık isterseniz aslında askeri emre karşı gelme hakkıyla ilgili. Diğer bir... Değişte bir savaş makinesine karşı çıkabilen insanın gücü hakkında. Özellikle Albert Camus'un ikinci Dünya Savaşı'ndaki yazılarından esinlenen bir mesaj bu. Ve bana kalırsa özellikle büyük tehlike zamanlarında insani değerlere sarılmanın ve bu değerlerin önemini belirtilmenin de çok önemli olduğunu çizmek lazım. Karakterin hem asker hem Yahudi olması aslında bu yoluyla sanki bir klişeleri yıkıyor. Burada Türkiye'de de akla aykırı birçok ön yargı var. Burada insani bir yüz gösteriliyor. Kimlikler yıkılıyor. Yani Lübnan'da yaşamış ve hep İsraillerden korkmuş ve onlara hep şüphele bak. Biri olarak örneği kırmakla çok da ilgili diliyim açıkçası çünkü çok da fazla eserci tanımıyorum ama ben ülkem, ülkem tarafından düşman sayılan... Evet. Ve biri hakkında bir düşman hakkında anlatıyorum ama başka bir yerden anlatmaya çalışıyorum ne görüyorsam sanki onlara onların bilmediği bir şeyi anlatıyormuş gibiyim. Bence bu oldukça ilginç bir hikaye 1982'de anlatayım kısaca Lübnan'da uçan İsrail savaş uçaklarının fotoğrafını çekiyordum. Çocukken yani. Ve öyle hissediyorum ki o asker, o pilot üstünde uçanlardan biriydi. Ve ben de aşağıda duranlardan. Aramızda ortak hiçbir şey yok aslında ama sonunda tanıştık ve bu olağan dışı bir durum. Nasıl oldu bu tanışma? Bir kitabım aracılığıyla tanıştık aslında. Hayali film yapımcısı Avi Mograbi ile Diyaloglar ismini de o kitapta bir okulu bombalamayı reddeden bir asker hakkındaki rivayeti konuya ediniyordu. Ve o sizi buldu. Aslında başka biri benim buldu ve onunla iletişime geçmemi sağlıyor. Columbia Üniversitesi'nden bir araştırmacıydı bu. bu İsrail'li pilot Hagai Tamii'de röportaj yapmıştı. 1982'deki savaşta inceydi. İsrail'i Lüpen Sonra bu kitabı okumuş. Bunun üzerine bunun bir ifirade olmadığını ve pilotun hala yaşadığını söylemek için benimle iletişime geçmişti. Gerçekten güzel bir hikaye. Evet, oldukça really Şöyle dediniz bu enstalasyon için site spesifik yani yere özel yapılmış bir yerleştirme. Bildiğim kadarıyla bunu adapte ediyor olacaksınız. Yes, Başka it, yerde it, it, mesela. Yes, evet zaten adapte um, edilebilir so şey. bir Önce Lübnan'da bir gösterdim. gösterdim. Sonra biraz değiştirip Büyüksel'e yaklaştım. Lübnan'ın gösterdiğim sürece pilot için her zaman boş bir sandalye bırakıyorum. Yani gelip oraya oturması için. Ve aslında ne ki o gelip o sandalye oturursa, instalasyonu o zaman tamamlanmış show, olacak. Sanki Tek sandalyeli bir tiyatro mekanosu. Um, um, tek izleyicisi olan bir film gösterimi gibi film. Ve kendini sırt çeviren bir. Ve şey. eğer pilot izlemeye gidebilirse tamamlanmış olacak. It will be like complete. It's really hanging. It's, it's Yani şallas really yani, like, like, gibi like, bir potansiyeli tamamlanmayı bekleyen, zamansız bir enstalasyon bu. And <Gülüyor> is pilot walks into the space and sits. The next could be about e, şu soruyla devam edelim o zaman İstanbul'da yapılan çalışmayla ile ilgili İskender Lahdi ve onun kızısı hikayesi ile ilgili bir çalışmanız var. Bu eserle olan ilişkiniz nedir, nasıldır, nasıl başladı? Story of his excavation. I think. What what, what was your relation with this uh, monument? Most most of my work has been centered on the history of Saida, which is Benim yaptığım işlerin çoğu doğup büyüdüğüm şehir olan Saida in etrafında in. gelişir. Ve çoğunun da arkeolojiyle bağları vardır. <gülüyor> Kazıyla aynı şekilde. Gizli kalan yerlerden çıkan belgeleri hayatımlatmakla çok ilişkili. Ve <gülüyor> Uh, grown inside, uh, uh, Doğup büyüdüğüm yerde çok I fazla I inside, uh, kendi bahçesini kazan insanların anlattıkları hikayeler durup. içinde çok, çok olağan bir durum çünkü arkeolojik bir bölge üzerine bulmuş ve nereye kazarsanız mm -hmm. bir şey buluyorsunuz. And this is very common because uh, Saida sits on archeology extensive. I mean wherever you dig you find something. Everybody exactly. digs. So when you hear, uh, so I I I heard a lot of stories of of uh, of İstanbul'a geldiğim zaman dedim ki burası 1887'de Osmanlı arkeolojik görevini üstlenmiş olan ve Sayda'daki Karbistan'da bulmuş olan Osman Hamdi arşivlerinin etrafında, içinde çalışmam için en iyi imkanı sağlayacak yer bana ve bu da tek zaman. Araştırma bu yani Osman Hamdi'nin çıkardığı Lahit'in hikayesi. Ne olacağını bilmiyorum. Hı -hı. Çünkü benim ilgilendiğim şey mekan ve yani kazının yapıldığı mekan ama burada bulabileceğim belgeler aracılığıyla Say'da ve İskender Lahti'nin İstanbul'a taşınmasından sonra kazı alanında kalanlarla ilgili bir iş yaratabilirim. Yani benim arkeolojiyi iyileştirdiğim nokta değerli bulduğu şeyin tırnak içinde e, hazine olması. Yakın zamana kadar hazinenin materyal bir değeri olmasına, altın olması gerektiğine mesela inanıyordu. Ve 19. yüzyılda fark ettiler ki hazine aynı zamanda bilgidir. Layitlerin kendisi mesela, işte boş olsa bile önemlidir. İşte ne zamanki layitler bu şekilde önemli oldu, o zaman onları çıkartmaya başladılar. Ve fark etmediler ki layitlerin çıkarıldıkları odalar da genel yapının bir parçasıydı. Yani aslında bu parçalar mesela hit derisinden koparılmış parçalar. Obje kendisini barındıran derisinden koparılmış oluyor. So an object was detached from the skin that contained it. Geriye kalanla ekleyeyim çoğu zaman, mesela anlatılan hikayelerde geriye kalan, söylentilerde geriye kalan, fiziksel durumlar in, in içinde geçerli. Neyse in, inanıyorum ki bu kazı hikayesiyle ilgili yapılacak çok şey olacak. İnanıyorum ki bu kazı hikayesiyle ilgili yapılacak çok şey olacak. Evet, Akram Zateri ile geçtiğimiz Nisan ayında açık radyo yapmış olduğumuz söyleşten iki bölümdü. Öncelikle e, bir ilkokulu bombalamayı e, reddeden İsrailli bir pilotun söylentileriyle ardından gerçek maddi e, varlığıyla beraber şekillenmiş olan kendisinin bazen enstelasyon, bazen bir tiyatro işi, bazen de bir dokümantal olarak e, allandırdığı reddeden pilota mektup isimli iş hakkında konuştuğu bölümdü. Sonradan bu salatta açılan üç katlı serginin giriş katının hemen hemen hepsini e, kaplayan, Osman Hamdi Bey'in sayda e, kazılarına odaklandı. Bölüm hakkındaki ilk fikirlerde aslında e, bakarsanız şahsi bağlantılarından e, bahsediyordu e, bu e, söyleşide. Sayda'nın için ona, ona kendisine dair e, kendisinin taşıdığı manası ve arkeolojiye getirdiği eleştiriyi e, duymuş olduk. E, açık dergide bir kere daha şimdi e, sergiye geri dönüyoruz aslında bakarsanız. E, dün bir e, konuşmada tüm serginin özetini verdi. Üç katlık bir serginin tekrar bu e, sayda e, kazılarına dair de bir bölüm gelecek. Birazdan yayına koyacağımız bölümde sadece Temeldemle konuşmamış e, bu sayda kazıları için e, Sayda'da yaşayan bu Etemeldem'in çıkardığı, e, lahitleri çıkardığı kazıya dair dedikodular da hatta sergi bir araya getiriyor. Sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ufak bir tura geçiyor vesaire vesaire. Akram e, Zahtari'yi Lübnan'ın sanatçı. Evet deniliyor ki e, Zatari Beyrut'un güncel sanat ortamının biçimsel entelektüel ve kurumsal altyapısının gelişiminde belirleyici bir rol oynadı. İç savaşın ardından köklü bir yapılandırma geçiren Lübnan televizyon endüstrisindeki coşkulu ancak kısa ömürlü deneysel dönemde öne çıkan az sayıda genç sanatçıdan biri oldu diyor. Evet Arap Image Foundation'ı. E, ...dair e, bölümler de vardı. Nisan'da yaptığımız süreçte. Bu akşam artık onlara yer vermeyelim. Muhafaza ve e, arşiv pratikleri alanındaki geniş çaplı e, çalışmaları da var. Akram Zatayi'nin özellikle Arap coğrafyasına e, odaklanan 2012'de Dokumenta 13. 2013'te de Menelik katılmış ve... Kore'den aldığı bir mali destek sayesinde de şimdi İstanbul'da benim çok büyük bir kısmı... E, Tabii ki me mekan için fitilenmiş haliyle doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, ne var ne yokmuş Akram Zatay'ın ağzından duyalım şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, ben bir sergiyi düşünmeye başladığımda e, mekanı göz önüne alıyorum ve mekan and üzerinden düşünmeye başlıyorum. E, burada da ilk başta e, sergi kurgularken buranın üç katını e, düşünerek ve göz önüne alarak sergi uygulamaya başladı. Aslında o, o üç kat, <gülüyor> kat, üç tane aksis demek oluyordu. Benim çalıştığım evren birçok e, araştırılmış fotoğrafa, e, fotoğrafla. Uh, research photography that sometimes ends up bu araştırma fotoğrafları bazen bir e, fotoğraf enstalasyonu <gülüyor> biçiminde de tezahür edebiliyor. Bazen de, de bir video o, is is olarak tezahür. More and more I'm I'm interested in displacing photographic documents from photographic into video. bu sergi özelinde ben fotoğraf aracını bir video olarak ve asıl bu yaptığın çalışma ikinci katı yani bu saat beyoğlunun ikinci katında yer alıyor. On that floor, uh, on that floor you will see basically uh, um, a two-channel video called On Photography People and Modern Times. Is, bu iki uh, kanalda bir video e, <gülüyor> işi oldu, yani e, bu yapılan fotoğraf çalışmalarını <gülüyor> bi, e, video e, aracına dönüştürmek asıl e, bu ikinci katta e, yer almış ve burada yer alan o insan figürlerini video üzerinden e, tekrar e, göre uh, e, 28 gece ve e, şiir adlı bir iş aynı zamanda e, ikinci katta e, yer alan e, aynı. E, Uh, e, en uh, studio shareansat e, e, yapılmış bir fotoğraf araştırması. Twenty eight nights is um is e, an, an gece, an open of photography. So yani, of photography and and an industry of image making. E, yani a, e, fotoğrafın aslında açık bir arkeoloji. E, Where I look equally at photographic documents, but also at machines. Burada hem fotoğraflara hem de makinalara bakıyorum. Bu üretilmiş, sergilenmiş e, veya e, basılmış fotoğraflara bakıyorum. And in this work, the archaeological Ve bu fotoğraflarda o arkeolojik duruş e, ve e, tavır aslında. E, bir this is why on the first floor, we have e, bu sebeple de birinci katı e, arkeoloji e, konusuna e, konusu ilgili bir işe ayır. So before you go to the second floor, o sebeple ikinci kata çıkmadan önce birinci katta arkeoloji konusuyla ilgili e, işler görüyor And the gesture of digging as a as a metaphor for research. E, ve e, bu kazma eyleminin e, bir e, aslında araştırmaya e, atıf da bulunan bir e, hareket e, olarak and, uh, the, the e, ve buna yönelik bir araştırma one, işi bulunuyor about, yine kazı uh, e, eylemlerine ve arkeoloji yönüne Osmanlı Hamdi Bey'in sahildeki çalışmalarını. 1887 yılında yapılmış bir kazı. Over 2 years and led to the unearthing of. yıl süren bu kazı çalışmalarından sonra yaklaşık 20-21 tane lahit bulundu ve bu lahıtlar, o zamanki imparatorluk müzesi yani bugünün İstanbul Akmeşi müzelerini beyin yani I mean, they, e, no, ve bu duvarın üzerinde yapılmış birçok uh, röportaj göreceksiniz özellikle etem eldemle but also with people who talk about that excavation Hı -hı. Etemeldir'in yanı sıra başka insanlar da yapılmış yöportajlar göreceksiniz. Bu insanlara sadece dedeleri, işte babaları, o kazıları anlatmış. Dolayısıyla bu kazının biraz bugünden bakarak mitolojisini öğreniyor. 1887'de bu çıkarılan eserler İstanbul'a ulaştığında çok fazla fotoğrafları çekilmiş. We are lucky to have a few photographs of them inside our location. E, hem 1887'de sahada yani bulunduğu yerde o zaman çekilmiş fotoğraflar is so var. Um, İstanbul Lake görüşümüzüne taşındığımız zaman 19. E, yüzyılın başlarında çekilmiş fotoğraflar var ve aynı zamanda bugün e, bu eserlerin ziyaret edilmekte olduğu e, hallerini çeken videolar These var. Are, ve bu e, günlerde de en çok fotoğrafı ve videosu çekilen eserler so var. E, Birinci kat arkeolojiye ayrılmış bir bölümde, ikinci kat e, fotoğraf ve e, fotoğraf araştırmasına e, ayrılmış bir bölümde. Şimdi üçüncü kata geliyoruz. Uh, üçüncü kattan uh, e, bedenin e, fotoğraf yani Kamera karşısındaki duruşu bu stil form olabilir veya hareket halindeki e, duruşu olabilir. Kendimizi e, o kamerayla veya o e, cihazı nasıl çektiğimizden başlıyor ve e, YouTube'la sona yarıyor. Tekrar toparlamak gerekirse Akram Zatari son 10 yılda denmiş. Orta Doğu'nun önüne çıkan en önemli sanatçılarından bir tanesi ve 2 Aralık'ta açıldı bu sergi. Dün açıldı Salt Bey yolunda. Önümüzdeki aylarda da görmek mümkün olacak. Oldukça detaylı vakit harcanabilecek bir sergi olduğunu söylemek lazım. Osmanlı'nın 1887'deki Sayda kazılarına odaklanan yeni araştırmasının ilk aşamasının da yer aldığını bir kere daha ekleyelim. Evet, 15 Şubat 2015'e kadar görebilirsiniz.